Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Bir söz hakkı, bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle, bütün ef'ahliyle ona hamd olsun. <gülüyor> üzerine olsun Resulullah Efendimizin ehlibeytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Elezzele El peyiriz efendim. Efendim Silvan'dan Ömer. Selamun aleyküm hocam. Bu kardeş kanı neden dökülüyor? Hepimiz kardeşiz. Demiş efendim. Hudu billahi mine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin Es salatu selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Ve ila jemil enbiyayı vel mürselin Ve ila jemil enbiyayı velhamdülillahirrabbilalemin Bu kardeş karnı neden dökülüyor? Hepimiz kardeşiz. Kardeş olmak öyle kolay bir şey değildir. Mutlaka bir sebebi vardır. Hangi mesele, hangi olay olursa olsun, mutlaka neden, niçin diye sorduğumuzda sormamız gereken elbette ki Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Doğru cevabı, hak cevabı ancak Allah'tan alırız. Bununla beraber, bunun dışında, Allah'ın söylediğinin dışında, herkes mutlaka bir şeyler söyler. Kendine göre fikrini söyler. Birçok böyle sebepler, sıralar. Evet, bilelim ki şeytan sadece o sebeplerle hakikati örtmeye çalışıyor. Allah'ın söylediğini hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Kim Allah'ın söylediğinin dışında eğer bir şeyi söylüyorsa hiç farkında olmadan şeytana tabi olmuş, o da Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışıyor demektir. Soralım, Allah'tan alacağımız cevap nedir? Allah vahyini indirmiş, mutlaka her sorunun cevabını vermiştir. Onun için cevabı olmayan soru olmaz diyoruz. Çünkü Allah her soruya cevap vermiştir. Nedir bu sorunun cevabı? Kardeş olamamışız önce. Kardeş, kardeşini öldürür mü? Öldürmez. Ne yapar? Allah müminler kardeştir dedi mi? Dedi. Buna beraber hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Dedi mi? Dedi. İnsan kardeşiyiz. Eğer bir de iman etmişsek mümin kardeşiyiz. Allah bir de Hazreti Adem'in iki oğlunu anlatıyor, biri ütekini öldürdü, Kabil, Habil'i öldürdü, neden dolayı? Hasedinden dolayı, kıskandığı için. Allah Habil'den kurbanı kabul etti, Kabil'den kabul etmediği için nasıl Allah senin kurbanını kabul eder, nasıl benimkini kabul etmez? Benim daha önde olmam lazım, diyor aslında. Elbette ki bununla beraber bir de Hz. Adem'in sevgisi vardır dolayısıyla Habil'i daha çok seviyor. Takva sahibi olduğu için zaten Habil de kabile öyle cevap vermişti Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Hayati gayesi amacı yaptığı Allah için olanlardan kabul eder. Rabbim Allah'tır diyenlerden, Rabbini her sevgiye tercih edenden kabul ediyor. Ve bu hep böyledir. Allah bize bir şey öğretiyor. Eğer bir yerde kardeşler birbirini öldürüyorsa, orada bir haset meselesi var. İster bu haset Allah'ın sevgisi için olsun, ister başka bir mal için olsun, mevki için olsun, her ne için olursa olsun, İblis şeytan onları insanlıktan çıkarmak için onlara bunu yaptırıyor. Kardeş olmalarına mani olmak için. Allah'a göre baktığımızda insanın birbirine karşı tavrı nasıl olmalıdır? Allah insanı birbiriyle imtihana tabi tutar, Hayatın gayesini Allah ortaya koyarken Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız dedik. Güzel yapmak, kendin için neyi istiyorsan, neyi seviyorsan kardeşin içinde onu isteyip onu sevmektir. Bununla beraber onun onu kazanabilmesi için ona destek olmaktır, yardım etmektir. Bunu yaptığında aslında kendine yardım ediyorsun. Çünkü güzel yapıyorsun, İmtihanı kazanıyorsun. Güzel yapma imtihanını kazanmış oluyorsun. Allah ile güzel oluyorsun. Hem Allah katında hem insanlar katında güzel oluyorsun. Çünkü Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptığın için Allah'ın sevgisini kazanmış oluyorsun. Dolayısıyla insanın da sevgisini kazanmış oluyorsun. Ne kadar insan fıtratını kaybetmiş olursa olsun, iyi güzelliği sevmekten vazgeçemez. Evet, bunun sebebi insanın insanlığını kaybetmesidir. Daha doğrusu Rabbini kaybetmesidir. Rabbinin kendisinden ne istediğini anlamamasıdır. Rabbinin yakınlığını, rızasını, dostluğunu, cemalini, ebedi hayatını nasıl kazanacağını anlamamasıdır. Şeytan ona bir yol gösterir. Ama şeytanın gösterdiği yol mutlaka cehenneme giden yoldur. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur Allah'ın vahyidir. Allah'ın Resulü'dir. Allah'ın vahyine uyunca, tabi olunca, O'nun Resulüne tabi olunca, nura tabi olduk. Nurlandık. Hayatımız nurlandı. Gönlümüz nurlandı. Gidecekimiz yolumuz nurlandı. Yok, nuru bıraktık, başkalarının peşinden gittik, başkalarını dinledik. Sebep olarak onların söylediğini kabul ettik. Şeytana uyduk, karanlığa uyduk. Uyduğumuz kim olursa olsun, ne olursa olsun bu böyledir. Çünkü nur bir tanedir ama karanlıklar çoktur. Bütün karanlıklar sirat-i müstekimden ayrılmış. İlk gelen, dünyaya gelen insan peygamberdir, adem babamızdır. Dolayısıyla hep Allah'ın nuri olmuştur, hidayeti olmuştur, vahyi olmuştur. İnsanlar da ya Allah'ın peygamberlerini, nebilerini, resullerini kabul edip tasdik etmiş, onlarla beraber gelen vahyi kabul etmiştir ya da kabul etmiyorum deyip kendine bir yol üretmiştir. Daha doğrusu o kendine yol üretmiyor. Şeytan, iblis ona yol üretiyor, yolu gösteriyor, karanlık yolu. Cehennemin yolunu, insanlıktan çıkma yolunu, kan dökme yolunu, düşmanlık yolunu, haset yolunu, kibir yolunu gösterir. O da onlardan birine saptığında kaybeder. Şeytanın peşine vermiştir, onun peşinden gider. Düşmanının peşinden gidiyor. Kendisini cehenneme sürükleyen düşmanının peşinden. Elbette ki bunun için böyle yaldızlı sözler söyler. Böyle çok haklıymış gibi gerekçeler gösterir ona. Oysa ki herkes biliyor, şimdiye kadar gelen bütün insanlar gitmiştir. Dünya hiç kimseye kalmaz. Hiç kimsenin değildir. Gidenler hiçbir şeyi beraberinde götürmemiştir. Sadece yemiştir, içmiştir. Bununla beraber eğer ahiretini kazarmak için sarf etmişse ahirete göndermiştir. Daha doğrusu Allah'a vermiştir. Güzel bir borç vermiştir. Allah'a gittiğinde Allah katında onu hazır bulur. Öyle buyurdu Allah. Aynı şekilde kazandıklarıyla kendisine emanet edilenlerle bir de ateşi satın almak vardır. Cehennemi kazanmak vardır. Küfrü almak vardır. Şirki almak vardır. Ateşi satın almak vardır. İnsan kendi tercihini kendisi yapıyor. İnsan ya Allah'a kul cool olmayı, abd olmayı kabul eder, insana kardeş olur ya da düşman olur. Düşman olan kendine düşman olmuştur. Asıl düşmanlığı kendine yapmıştır. Hiç kimse kimseye bir zarar veremez. Herhangi bir kul Rabbini tercih ettiğinde, bulunduğu ortam ne olursa olsun, o Rabbini tercih ettiyse o kazanmıştır. Hangi ortamda olursa olsun, beraber yaşadığı insanlar nasıl bir halde olursa olsun, hepsi cehenneme doğru yol alsa bile, o eğer cenneti tercih ettiyse, Rabbini tercih ettiyse, Rabbinin vahyini tercih ettiyse, o kazandı, o kazanmıştır. Kimse ona herhangi bir şekilde zarar veremez. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size zarar vermez. Hangi konuda? Elbette ki ebedi hayat konusunda. Bir de Allah onu koruyor. İnsan olmayınca, insan, insan insanın kardeşidir. İnsan olmayınca, evet, insanı düşman olarak görür. Canavar olmuş çünkü. Kendini, insanlığını kaybetmiş çünkü. Biri insan olmadan Müslüman olmaz zaten. Evet, önce insan olacak ki Müslüman olabilsin. Müslüman Allah'a teslim olandır. İnsan olan kendisi için istediğini, tercih ettiğini karşısındaki için de tercih edendir, isteyendir. Sadece insan için değil, hayvan için de aynı hali taşıması gerekir, aynı duyguları taşıması gerekir. Yani onu hissetmesi gerekir. Karşısındaki insanı hissetmesi gerekir. O da benim gibi biri. Yoksa insan olamamış, vahşi canavar. Evet, insan insanlığını kaybedince en vahşi canavardan bile daha canavardır. Hiçbir canavar yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi bir anda öldürmemiştir. Öldüremez zaten. Ama insan insanlığını kaybedip vahşileşince evet, yapamayacağı şey yoktur. Nefsi için, kendisi için. Kendisine Rab edinmiş, edindiği mevki için, makam için, saltanat için, mal için, her neyi istiyorsa onun için yapamayacağı şey yoktur. Canavar çünkü. Evet, insan insan olmayınca en vahşi canavardan daha vahşidir. Bunun tek bir çaresi vardır, tek bir çözüm vardır, insan olmak. İnsanın insan olabilmesi için Rabbini kabul etmesi gerekir. Rabbine karşı nankör olan, Rabbini kabul etmeyen, Rabbine iman etmeyen insan olamaz. Allah onlara zaten ne diyor? Hayvan gibidirler. Hayvandan daha aşağı, laf anlamaz. Gözü görmüyor, kör, kulağı işitmiyor, kalbi körelmiş, kapanmış, perdelenmiş, taşlaşmış dedi. Evet. Çözüm nedir? İman etmek. Allah'ı sevmek, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek. Ebedi hayatının hesabını yapmak. Üç günlük dünyanın hesabını yapanlar, ebediymiş gibi dünya hayatına muamele edenler evet, insanlığını kaybeder. Kaybetmiştir zaten. Onun için yapılması gereken tek şey, La ilahe illallah demeye davettir. Muhammedun Resulullah demeye dava ettir. Resulüne tabi olmaya dava ettir. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'e tabi olunca o rahmeti gönlünde bulur. Allah onu ikram eder. Evet. Yoksa merhametimizi de kaybederiz, muhabbetimizi de kaybederiz. Sonra insanlığımızı kaybederiz. İnsan olmaktan çıkar böyle. Sureti insan gibi görünüyor ama içinde vahşi bir canavar var. Evet, Allah bizi şeytana uymaktan, iblisin peşinden gitmekten, iblisi ilah edinmekten, iblise abd olmaktan bizi muhafaza etsin inşallah. Allah'a abd olan, Rabbini seven, Rabbinin hesabını yapan, bununla beraber Allah için insanı seven, kardeşini seven, kardeş olarak gören, Kardeş muamelesi yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim bir izleyeceğimiz. Selamun aleyküm hocam. Uğur Abbas duasının çok sevabı olduğu söylediklerini söyledikleri için ben de okuyorum. Acaba bunun doğruluğu nedir? Kesinlikle doğru değildir. Şu duayı oku, şu duayı oku demek doğru değildir. Dua. davet etmek. Senin Rabbini davet etmen gerekir. Bütün gönlünle yaptığın dua makbul duadır. Gönlünde, için yanarak, yana yakıla. Bütün iştenliğinle Rabbine dönüp ya Rabbi bunu istiyorum. Bunu ihsan et, bunu ikram et. Bundan beni koru, beni muhafaza et. İçinin yanması gerekir. Evet. Eğer duamız kabul olsun istiyorsak bu durumda Öyle bir gönül haliyle içimiz yanarak dua etmemiz gerekir ki rahmet deryasını dalgalandırabilelim. Onun için öyle söylemiştik. Bir tas suya öfürürsen dalgalanır ama bir deryayı dalgalandırmak için fırtına gerekir. Allah'ın rahmet deryasını dalgalandırabilmen için fırtına koparman gerekir feriyat etmen gerekir gözyaşı dökmen gerekir yoksa böyle bu duayı okudum hiç hiçbir mana ifade etmiyor böyle ezbere okuduğun dua zaten dua değildir. sen zaten Allah'ı davet etmedin sadece duayı okumuş oldun duanın takridini yapmış oldun biri yapmış bir duayı kabul olmuş ben de yapayım kabul olsun o o duayı nasıl bir gönülle yaptığı onu biliyor musun bütün mesele evet, gönülden yapmandır. İşinin yanarak yaptığın dua makbuldür. Evet, bununla beraber gönlüne nasıl bir dua geliyorsa o makbul duadır. Allah duayı yaptırdıysa o makbuldür. Eğer o duayı yaptırdıysa gönlüne gelen Allah'tan gelendir. O, kabul olacak duadır. Yoksa böyle dilinle okudun, ezbere okudun, tekrar ettin. Evet, böyle bir dua, kabul olmaya layık bir dua değildir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kabul olmayacak duayı yapmak doğru değil. Onun için söyledim. Gönlümüze eğer geldiyse, o kabule layıktır. İşimiz yandıysa kabule layıktır. Yoksa böyle taklidi yaparak, taklit yaparak dua ettik, o dua olmaz. Kabul da olmaz. Evet. Deneyelim bakalım. Yapın bakalım, işte şu duayı yaparsan böyle kazanırsın, bu duayı yaparsan bu böyle olur. Niye milleti oyalıyorsun öyle? Niye kandırıyorsun öyle? Yok böyle bir şey. Resulullah Efendimiz öyle bir öğretti duayı? Allah peygamberlerin duasını anlatırken her biri kendi harından dolayı dua ediyor. İçinden geldiği gibi. Feryat ederek. Evet. Efendim Batman'dan Mehmet Bir insan cünüflük durumuna düşerse orucuna bir zarar gelir mi? Eğer iradesiz olarak böyle bir şey olursa elinde olmadan, Orucu herhangi bir zarar gelmiş olmaz ama bununla beraber ilk fırsatta hemen tevhim yapması gerekir gusül abdesti alıncaya kadar hemen tevhim yapması lazım sonra ilk fırsatta aynı şekilde gusül abdesti alması gerekir oruca herhangi bir zarar gelmiş olmaz. Efendim bir izleyicimiz de selamünaleyküm Hocam Her yerde sürekli Sürekli şahit olduğumuz bir şey var Herkes ben şu tarikattenim Bu mezheptenim, bu cemaattenim diye Kendilerini isimlendirmişler Dinimizce böyle yapmaları doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır Allah bizi Müslümanlar olarak isimlendirmiş Allah'a teslim olanlar Mümin olarak isimlendirmiş. Mümin ve Müslüman demekten başka hangi isim olursa olsun o doğru değildir. Böyle bir durumda Allah'ın isimlendirmesini kabul etmeyip kendine yeni bir isim vermiş olur. Bu doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Ama herhangi bir cemaatte, bir hizmette bulunuyorsa, Allah yolunda bir hizmette bulunuyorsa ben falan yerde hizmet ediyorum demek başka bir şeydir, anlaşılsın diye. Yoksa böyle sanki tarikatler ya da cemaatler dinmiş gibi anlamak yanlış bir şeydir. Müminler kardeştir. Biraz önce kardeşimiz sormuştu. Neden böyle insanlar birbirini öldürüyor? Kardeş olamadıkları için. Kendini ayrı gördükleri için. Onun için ısrarla ne diyoruz? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir diyoruz. Hangi tarikatten, hangi cemaatten, hangi mezhepten olursa olsun o ön planda değildir. Ön planda olan onun mümin olmasıdır. Onun Müslüman olmasıdır. Onun Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olması, Resulünü Resulü olarak kabul edip ona tabi olmuş olmasıdır. Resulüne indirilene iman etmiş olmasıdır. Onun iman ettiği gibi. Bununla beraber Herhangi bir de olması gerekir mi? Elbette ki. Orada kazanmak için, hizmet için oradadır. O onun dini değildir. Tarikat dinde değildir. Cemaat dinde değildir. Hizmet alanıdır. Ya da eğitim yeridir. Eğitim gördüğü yerdir. Eğer tıpkı okul gibi yani. O için ben falan, falan okulda okudum demek Uygundur. Ama faran okul dindir demek yanlış. Öyle değil. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Zülküf. Hocam rüyada ahirete ahirete olduğunu görmenin anlamı nedir? Bir de ben Allah'a ne kadar da ibadet etsem sanki hiç etmemiş gibiyim. Hep kendimi eksik görüyorum. Değerli görüşlerinizi aktarırsan sevinirim. Allah razı olsun şimdi. Allah razı olsun kendini ahirette görmek demek, gönlü ahiretle bir bağ kurmuş demektir. Ahireti tercih etmiş demektir. Dolayısıyla bu hayır ve güzel bir şeydir. Ne yaparsa yapsın, kendini eksik görmek başka bir şeydir yalnız. Bu doğrudur. Kim ne yaparsa yapsın, layıkıyla Allah'a abdolmuş olmaz. İbadet yapmış olmaz. Rabbini zikretmiş, tesbih etmiş, tekbir etmiş, tevhid etmiş, olmaz. Kendini elbette ki böyle görmesi gerekir ama yani ille de ben her şeyi tam olarak, dört dörtlük olarak yaparım, yapmam gerekir demek de doğru değildir. Nasıl olması gerekir o zaman? Kendini aciz görmesi gerekir. Arziyetini kabul edip itiraf etmesi gerekir. Subhanullah olan sensin ya Rabbi'' demesi gerekir. Noksanlıktan münezzeh olan sensin ya Rabbi. Bütün güzelliklerle, kemal sıfatlarıyla mütassıf olan, sahibi olan sensin ya Rabbi. Ben, ben aciz kul, ben günahkar kul, ben zayıf kul, layıkıyla sana abdolamayan, tesbih edemeyen, hamd edemeyen, huğulluğunu yapamayan kul. Ama ama sana hiçbir şeyi şirk koşmuyorum ve ben seni seviyorum. Ve ben seni istiyorum. Rızanı istiyorum, dostluğunu istiyorum, cemalini istiyorum. Sen kerimsin. Sen yapılan iyiliğe en az bire on verensin, yüz verensin. Yedi yüz verensin, hesapsız verensin. Evet, deyip, kulun Rabbine sığırması gerekir. Başımızı secdeye koyuyoruz. Huzurunda... Evet başım secdededir. Teslim olmuşum. Varlığımdan sana sığınıyorum. Nefsimden sana sığınıyorum. Amelimden sana sığınıyorum. Bu kulluktur. Bu kendini eksik görmek değildir. Bu kulluktur. Kulluğun gereği böyledir. Herkes öyledir. Peygamberler de öyleydi. Bu bir eksiklik değildir. Bunu eksiklik görmek doğru değildir. Yoksa İlle de ben şöyle olay bu eksiktir, bu niye böyle oldu dersek, Subhan olmaya karar vermişiz demektir. Subhanlık iddiasında bulunmuşuz demektir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Onun için asla böyle bir şey söylemiyoruz. Mükemmel olayım demiyoruz. Kamil olayım diyoruz. Kamil de arziyetini bilendir, haddini bilendir, kulluğunu bilendir. Bütünüyle Allah'a teslim olandır, bütünüyle Allah'a tevekkül edendir. Böyle olunca her şey tamam, her şey yerli yerinde olmuş olur. Evet. Böyle olması gerekir. Ama bu halın neden olduğunu da böyle anlaması gerekir inşallah kardeşimiz. Evet. Efendim İstanbul'dan Sabri, Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü var mıdır, yok mudur? Alınan ruhlar kabirde midir yoksa semada mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü var mıdır, yok mudur? Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü vardır. Ama ismi Sırat Köprüsü değildir. Cehennemdeki yol diyor Allah. Cehennemin içinden geçen yol. Sizden hiç kimse yoktur ki o cehennemin içindeki yoldan geçmemiş olsun dedi. Peygamberler de buna dahildir. Herkes oradan geçecek. Cehennemin içinde yol. Evet Sırat Köprüsü deyince Arim de onu izah etmiş. Tabi kendine göre izah etmiş, yanlış anlaşılmış yalnız. karıştan keskin, kıldan ince, köprü, değil, öyle değildir. Cehennem'in içinden geçen yol. Resulullah Efendimiz o yolu tarif etti. Herkes oradan geçmeyene kadar cennete gidemez. Mutlaka cehennem'in içindeki o yoldan, o sırat zaten yol demektir, o yoldan geçmesi gerekir. Cehennemlik ameller cehenneme, cennetlik ameller cennete gider buyurdu. Mesela biri Subhanallahi ve bihamdi derse cennete bir ağaç dikmiş olur. Aynı şekilde bir günah işlediğinde o da cehenneme gidiyor. Tevbe etmediği günahları eğer dünyada yaşarken sıkıntı çekip af olmazsa onlar o tövbe et, etmezse o günahlarından, yanlışlarından, bir de kıyamet yerinde o günahlarının sıkıntısını yaşar, af olur, temizlenir. O yoldan geçerken, sırattan geçerken, zahmet çekmeden gider. Eğer buna rağmen, eğer af olmadıysa o günahlar, hala varsa, günahları o yoldaki cehennem yolunda, Yolun kenarına dizilmiştir dedi, onu bekliyor, onun günahları o cehennem yolunda Sırat'ta onu bekliyor. Geçerken onu yakalıyor. Hatta Rasulullah Efendimiz tarif etti, böyle e, iri başlı dikenler vardır. Arabistan'da onun gibi, böyle onu tutuyor, yakalıyor, ondan kurtulmaya çalışıyor. Kurtulduk Kurtulmaya çalıştıkça bir kısmına daha bulanıyor böyle dikenlerin içine giriyor gibi. Ya da başka hayvanlar suretinde oradadırlar. Mesela insanlara eğer böyle insanların dedikodusunu yapmış, gıybetini yapmış, onlara laf atmışsa, köpek gibi havlamış demektir. Bu ameli köpek suretinde yolun kenarında onu bekliyor. Gelince o ne kadar insanları incittiyse, nasıl incittiyse aynı şekilde o köpek de ona saldırır ve onu ısırır ısırırken bir de cehenneme doğru çekiyor. Eğer oradan düşerse cehenneme düşer çünkü. Cehenneme yuvarlanmış olur. Çok şiddetli bir korku yaşar orada. Onun cezasını çektikten sonra yoluna devam eder. Başka günahları varsa aynı şekilde yolda o günahları da onu karşılar. Evet, Resulullah Efendimiz sıratı böyle tarif etti. Hiç kimsenin yaptığı yana kar kalmıyor yalnız. Özellikle söyledim biraz önce eğer insanlarla ilgiliyse afa uğramıyor. Ya hak sahibi hakkını helal eder, hakkından vazgeçer, isterse bir kelimeyle gıybetini yapmış olsun. Bir kelimeyle onu kırmış olsun. Haksızlık etmiş olsun. Evet Kardeşimizin diğer sorusu ruhlar Nerede dediler? Mezarlıkta mı? Haşa! Öyle olur mu? Ruhlar Allah'ın huzuruna gider. Bir alem vardır, o aleme giderler. O alem yukarıdan aşağıya doğru, cennetten cehenneme kadar geniş ve büyük bir alemdir. Aynı zamanda onun adına sur deniyor. İsrafinin üfüleceği sur da o surdur. Ama bütün alemleri içine alıyor. Böylesine büyük bir sur. Eğer ölen cehennemlikse Cennetlik ise yukarıda durur. Yukarıdan cennet görünür. Cenneti seyreder, gideceği yeri seyreder. Giden eğer, ölen cehennemlik ise aşağıdadır. Çünkü cennet en yukarıda, cehennem en aşağıdadır. O zaman aşağıda olur, cehennemi seyreder. Bu da azap olarak ona yeter. Bununla beraber eğer ruhun çok farklı bir hali vardır, öldüğü yerle de Oradan bağlantısı kesilmiyor. Orayı görebiliyor, seyredebiliyor, bakabiliyor oraya. Bağlantısı kesilmiyor orada. Evet. Efendim, Malatya'dan Seher Genç. Gökyüzüne bakar mısın? Ay ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen sen bir tane. İnan benim canım olsa yüz yüz yüz bin tane. Haykırırdı çığlık çığlık sen sen sen diye. Canların cananı, canım efendim, sevgili babam, pirim, mürşidim sizi çok seviyorum. Ellerinizden hasret ve muhabbetle öperim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun Seher kardeşimizden. Gönlü konuşuyor, aşk konuşuyor. Aşk, muhabbet Allah'tan. Onun ikramı. Elbette ki Allah'ı sevenler Allah için sever, Allah'ı seveni sever, Allah'ın sevdiğini sever. Allah diyeni sever. Rabbim Allah'tır diyeni sever. Bu sevgilerin hepsi Allah'a gider. Allah için olan her sevgi Allah'a gider. Kul kendi gönlüne bakıp Allah için sevdiğini görünce bunun Allah'tan olduğunu bilir. Bu sevginin Allah'a gittiğini de bilir. Allah'ı o kadar seviyor ki bir de onun için seviyor. Bu muhabbetin o kadar şiddetli olması gerekir ki gönlünü doldurup taşması gerekir. Taşmadan sevemez. Yani onu aşması gerekir. Onun kendini aşması gerekir. Ser kardeşimize selam olsun. Allah razı olsun. Ramazanları da mübarek olsun inşallah. Efendim, Adana'dan sultan, katil olan bir insan nasıl Allah'a yalvarmalı, nasıl tövbe etmeli? Evet. Günahımız her ne olursa olsun, tövbe edince, Allah'a dönünce, O'nun affedeceğini bilmemiz lazım. Ama böyle bir günahın da tövbesi O'na göre olmalıdır. Böyle birinin kurtuluşu mümkün mü? Elbette ki. Nasıl tövbe etmesi gerekir? Onun nasıl bir hal alması gerekir ki kurtulsun, kurtulabilsin? Eğer o tövbe edince, Allah'a dönünce eğer bir daha Allah'tan başka tarafa dönmediyse Allah'ın hesabını yaptıysa, her konuda her anda Allah'ın hesabını yaptıysa öyle ki Allah onun hesabını üzerine alsın. Allah kimin hesabını üzerine alıyor? Her şeyini Allah'a teslim eden birinin hesabını Allah üzerine alıyor. Eğer kulda bir şey kalmadıysa, her şeyiyle, her şeyini, canını, varlığını, her şeyini Allah'a teslim ettiyse, onun hesabı da Allah'a aittir. Evet, daha önce anlatmıştım. Resulullah Efendimiz buyurdu, bir kulu hesaba getirirler, Allah'ın hesabını üzerine aldığı bir kulda hakkı vardır. Allah ona cennetten bir köşk gösterir, hesabını gördüğü kula. Kul der ki, Ya Rabbi bu hangi peygamberindir? Allah buyurur ki, satıyorum, senin olabilir. Kul, ona göre bir amelinin olmadığını biliyor. Orada yıllarca orada kalmış. Kim bilir ne kadar kalmışız orada. Kul der Ya Rabbi benim buna göre bir amelim yok, nasıl benim olur? Yürü buyurur ki, şu kuruma hakkını helal edersen senin ne olur? Kulü gösterir, buna hakkını helal edersen senin ne olur? Neden Allah o kulü için böyle bir ikramda bulunuyor? Çünkü kurun hesabı Allah'a ait olmuş. Her şeyle Allah'a teslim olmuş, Allah onun hesabını üzerine almış. Böyle layık bir kul olması gerekir. Kulluğunun böyle layık olması gerekir. Zaten hayati yaşarken aslında her müminin derdinin bu olması gerekir. Öyle ki hesap olmasın. Hesabımız kolay olsun. Ona kolay hesap, formalite hesaptır o. Yoksa durum çok ciddi ve çok zor. imkansız denilecek kadar zordur. Evet, bu söylediğim öyle görünür ki o onu öldürmüş, katletmiş. Ama buna karşılık Allah cenneti veriyor, cennete peygamberlere layık bir köşk veriyor ki o kula hakkını helal etsin. Allah onun Hakkına aynı zamanda ne yapıyor? Hakkını veriyor. O da kendi ameliyle onu kazanamıyor zaten. Hakkını alacak olsa bile onu alamaz. Çünkü bir kul hakkını helal ettiğinde on katını alır. Etmezse bir alır. Allah biri on veriyor ya ondan. Evet. Allah'a her şeyle teslim olunca tevbesi kabul olmuş olur hesabı görülmüş olur. Evet. Efendim Kenan Bey, Van'dan annemde mide bağırsağından dolayı çok rahatsızdır. Oruç tutmasa bir sorun olur mu? Bir de efendim bir sorusu da var. Bir insan ısrarla Allah'a dua ederse kabul olur mu? Evet. Eğer biri rahatsızsa zaten Allah o imkanı verilmiştir. Mazereti vardır. Onun kendisini zorlanmasına gerek yoktur. Doğru da olmaz. Gücü yetiyorsa ayrıca onun fitresini vermesi gerekir. Oruç tutmamasında onun için herhangi bir sorun olmaz ama söylemiştim. Mide orucunu tutmuyor ama diğer oruçları tutması gerekir. Yani gözün orucunu, kulağın orucunu, dilin orucunu Gönlünün orucunu tutması gerekir. Bir insan ısrarla bir duayı yaparsa Allah kabul eder mi? Duayı doğru anlamak gerekir. Eğer yaptığı dua sadece diliyle yapıyorsa Allah onu kabul etmez. Dilinin söylediğini gönlünün tasdik etmesi gerekir. Yetmez. Bir de fiiliyle onu istediğini ortaya koyması gerekir bir üçü bir araya geldiğinde o dua kabule layıktır. Kabul olmuştur zaten. Kabul olan nedir önce? O kulluğunu yapmıştır. Allah'a ben senin hulunum, bütünüyle sana muhtaçım. sen de hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimsin. Senden istiyorum. Mülkün sahibi sensin ve ben senden istiyorum deyip kulluğunu yapmıştır. Bu duasıyla iman kazanmıştır önce. iman Böyle dua ettiği için iman kazanmıştır. Eğer duası ahirete ait bir duaysa, manevi bir duaysa, Hazreti insan olmak için yaptığı bir duaysa, Allah'a yakın olmak için yaptığı bir duaysa kesinlikle Allah onu kabul eder. Allah'ın vaadi var. Ama yaptığı dua, istediği dünyaya ait bir şey ise Allah'ın böyle bir vaadi yoktur. Ama kulluğunu yapmıştır gene. Ahirete ait olan o manevi hali, imani kazarmıştır. Yani duası kabul olmuş. Öyle buyurdu. İnsanın duası olmasaydı Rabbin insana neden kıymet versin? Neden değer versin? İnsan kıymetini, değerini duasından alıyor. Yani kulluğundan, kulluğundan alıyor. Resulullah Efendimiz Dua, ibadetin özüdür buyurdu. İbadetin özü, beynidir, iliyidir dedi. Yani hangi ibadeti yaparsak yapalım, onda bir duamız var. Rabbimizden istediğimiz bir şey vardır, duadır. Ve Allah o duamızı kabul eder, kulluğumuzu kabul eder. İman verir, aşk verir, muhabbet verir, yakınlık verir, teslimiyet verir. Evet. Efendim, Antalya'dan bir izleyicimiz sizi çok seviyorum babam ellerinden öperim inşallah sizi görmeyin görmeyi çok istiyorum o kadar çok istiyorum ki Allah'ın yolunda gitmeyi ellerinizden öperim babam demiş evet sirat-i müstakim bir tanedir ve yol Allah'a gider öyle burada ayet-i kerimede de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun. Yani yolu yürüyorsak nereye gideceğimizi bilmemiz gerekir. Kime gideceğimizi bilmemiz gerekir. Rabbimize gidiyoruz. Ya Rabbimize gitmek için yola gireriz ya da kendi kendimize hayal kurarız. Yaptığımız ibadet, yürüdüğümüz yol, yaşadığımız hayat her gün bizi biraz daha Allah'a yakın etmiyorsa Allah'ın sevgisini, yakınlığını, teslimiyetini kazandırmıyorsa biz yolu gitmiyoruz. Sırat demek, yol demek. Sırat ve müstakim, dost doğru yol. Allah'a giden yol demektir. Eğer yolu yürüyorsak mesafe kat ediyoruz demektir. Bu yakınlığı bizim tatmamız gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar Sirat-ı Müstakim'de yürüyor. Onlarla beraber olunca Sirat-ı Müstakim'de yürümüş oluyoruz. Ve her gün biraz daha mutlaka manevi olarak büyümemiz gerekir. Büyüdüğümüzü fark etmemiz gerekir. Değiştiğimizi fark etmemiz gerekir. Bunu tatmamız gerekir. Evet. İnşallah beraber yürüyacağız. Nerede olursak olalım o fark etmez. Kardeşlerimiz bizi dinlediğinde, gönlünü beraber ettiğinde, beraber yürüyelim, yürümek istiyorum dediğinde, beraber yürüyoruz. Hep beraber Allah'a kul olmaya çalışıyoruz, abd olmaya çalışıyoruz. Rızasını kazanmak için, Allah demeye çalışıyoruz, Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Bizden ne istiyor, onu anlamaya çalışıp, gereğini yapmaya çalışacağız beraber. Beraber yürüyeceğiz, beraber kazanacağız, hesabı da beraber vereceğiz inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Nisanur Melek Babaların en güzeli sensin benim güzel babam Hacer vesuvet gibi parlayan sensin benim güzel babam Cennet yüzlü altın kalpli meleklerin eşi sanki sensin benim güzel babam Ve hep bize şu sözü söylersin Yolumuzun başı da aşktır, sonu da aşktır Hep söylüyorum Mümin, müminin aynasıdır bu kardeşimiz Medresenin güllerinden, meleklerindendir. Melek oldukları hemen belli oluyor. O güzellikler onlara ait. Onların gönlüne aittir. Hamdolsun. Efendim Tekirdağ'dan izleyiciler var. Selamünaleyküm. aleyküm. Ben Tekirdağ, Çerkezköy, Kızılpınar'dan yazıyorum. Biz hocamıza tabi olmuş bir grubuz. Salih'a, Sabih'a, Suzan, Fatma hepimiz hocamızdan dua bekliyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Pirimize layık derviş eylesin. Pirimizi her gün takip ediyoruz. Dualarını bekliyoruz. Özellikle arkadaşımız Salih'a sıkıntılarından dolayı pirimizden dua bekliyor. Onu çok seviyoruz. Ellerinden öperiz. Bir de sohurda namazı beklerken ezandan önce zikirlerimizi yapsak olur mu? Allah razı olsun demişler. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Allah bizi hem zahiri hem manevi olarak beraber eylesin inşallah. Allah inşallah görüşmeyi de nasip eder. Elbette ki sahurdan önce zikri yapmak daha güzeldi. Tam da böyle o gece vaktindeki teheccüd namazının zamanına denk geliyor. Çok daha güzel olur. Allah kardeşlerimizi umduklarından aile etsin, korktuklarından da emin etsin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun. Allah Allah. Efendim Samsun'dan Çiğdem Şen, selamünaleyküm Hocam. Aleyküm. Rüyamda genç bir erkek bir kapının önünde duruyordu. Kim olduğunu sordum, adını Rıdvan dedi. Kapıyı aç dedim, sen gelince açacağım dedi. Cennetle müjdelenme böyle midir? Evet, hayır. Öyle bir şey yoktur. Bu bir rüya. Cennetle müjdelenme başka bir şeydir. Mesela anlatılırken sanki sahabeden Resulullah Efendimiz sadece 10 kişiyi müjdelemiş gibi zannedilir. Doğrudur. 10 kişiyi müjdelemiştir. Ama bunun dışında müjdeleledikleri de vardır. Özel olarak böyle tek tek müjdeledikleri vardır. Mesela mesciteye oturuyor, buyuruyor ki şimdi kapıdan cennetlik biri girecek. Evet, kapıdan giren cennetlikmiş. Başka bir zaman başka bir şekilde müjdelemiş. Yani onun sayısını Allah biliyor. Resulullah Efendimiz'in cennetle müjdelediklerinin sayısını Allah biliyor. Elbette ki bu müjdeyi Allah ile veriyor. Kendine göre değil. Bir de Allah'ın müjdeledikleri vardır. Evet, Bedir ehli vardır mesela. 313 kişi. Bununla beraber ona sana o ağacın altında biat edenler buyuruyor, yaklaşık 1500 kişi. Ama Allah ne buyurdu? Allah onlardan razı olmuştur. Allah onların gönlündekini bildiği için. O anda bu müjdeyi hak etmeyenler onunla beraber gidemediler ve ona biat edemediler zaten. Bu müjdelenme devam eder mi eder? Nasıl anlamamız gerekir? Bir kul cennetle müjdelenip müjdelenmediğini nasıl anlar? Mesela kendi kendisine. Ya Allah perdeyi açıp onu müjdeledi ise bu tam bir müjdeydi. Apaçık bir müjdeydi. Ama bir de bunun arametleri vardır. Eğer bir gönül cennete döndüyse o cennetle müjdelenmiş. Cennete dönmüş bir gönül nasıldır? İmanla beraber. Eğer o müminse, Allah'ı her şeyden çok, canından çok seviyorsa, Resulünü her şeyden çok, canından çok seviyorsa, ona tabi olmaya çalışıyorsa, eğer Allah'ın isimleri, güzelliği onun gönlünde tecelli ediyorsa, merhametli olmuşsa, cömert olmuşsa, kerim olmuşsa, affediyorsa, mahfiret ediyorsa, Hilm sahibi yumuşak davranabiliyorsa, buna beraber seviyorsa, insanı seviyorsa, buna beraber bütün bunlar bu gönlündekiler fiile dökülüyorsa, insana muamele ederken, mahlukata muamele ederken böyle bir hali varsa, bu gönül cennete dönmüş bir gönüldür. Zaten cennete layıktır. Ama gönlünde bu, kin varsa, nefret varsa, haset varsa, kıskançlık varsa, kibir varsa, riya varsa insanlar ondan rahatsız oluyorsa dua etmek yerine beddua ediyorsa bu günül cehenneme dönmüş bir gönüldür. Evet, bu gönül temizlenip yerini biraz önce söylediklerim alırsa o günül cennete döndü. Cehennemken cennete döndü. Daha doğrusu o insan cehennemlikten Cehennemlikken cennetlik oldu. Herkes kendi üzerinde bunu net olarak anlar. Ama bu hesabı görürken kendi kendimize hesap görmüyoruz. Kime göre hesap? Allah'a göre. Çünkü kıyamet günü evet. Herkese kitabı verilir. Bizim kitabımız konur dedi. Bizim kitabımız hakkı söyler. Allah'a göre, Allah'ın kitabına göre. Evet. Böyle olursa cennette müjdelendiği ne diyoruz? Müjdeler olsun, mübarek olsun. Başka türlü yoksa, rüya gördüm biri böyle söyledi, biri şöyle söyledi, öyle değil. Yarın başka birini görür, o da cehennemle şey yapar. Evet, böyle bir şey olmaz. Evet. Efendim İstanbul'dan, <gülüyor> Muhammed isimli bir izleyicimiz. Vuslat yolculuğu nedir? Nasıl anlamamız lazım? Allah'a nasıl uslat edilir? Evet. Vuslat yolculuğu nedir? Allah'a nasıl? Vuslat yolculuğu yapılır. Allah'a vasıl olmak nedir? Vuslat vasıl olmak demektir. Allah'a vasıl olmak, kavuşmak demektir. Bu yolculuğu yapabilmesi için mutlaka onun bir hidayetçiye ihtiyacı vardır. Hidayetçi. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan birine ihtiyacı vardır. Ya bunun Allah'ın nebisi olması gerekir, Resulü olması gerekir ya da onların varisi olması gerekir. Kıyamete kadar onun varisleri Allah'a taşır ve vasıl eder. Bu yolculuk Allah'ın emrettiği gibi yapılır. Kur'an ile yapılır resulüne tabi olmakla yapılır. Kur'an ile nasıl yapılır? Kısa ve öz olarak Usat yolculuğu kitabı çıkıyor inşallah. Kardeşlerimiz aldığında inşallah istifade ederler. Bu yolculuğun nasıl yapıldığını net olarak anlarlar. Kur'an'ın özü özeti olan Fatihayı anladık mı? Ustak yolculuğunu da anlamış oluruz. Çünkü Allah yolu göstermiştir. İnsan derhaletteyken, gazaba uğramışken bir yolculuğa başlar. En alt Fatihanın son ayeti, "Görülmeğübe Alehimar edali" bir adım atar tercihini yapar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup onların kazandığı nimeti kazanmak için onlarla beraber olur. Siratellezine en amte aleyhim. Evet bir basamak yukarı çıktı. Aynı zamanda emare nefsinden kurtulup levameye geldi. Artık Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber Allah'a gitmeye, sırat-ı müstakimde yürümeye karar verdi onlarla beraber olduğunda kendine bir müşid kamil bulduğunda yani onunla beraber olduğunda evet Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmuş olur. Onun kazandığını kazanmak için onunla beraber yürür ona tabi olur ve yürür. Sirat-i Müstakim'de yürür. Artık Sirat-i Müstakim'e girmiştir ve yürümeye başlanmıştır. Yürürken neyi kazanır? İman kazanır. Allah'a teslim olur. Teslimeti kazanır. Allah'a karşı edepli olur. Edep kazanır. İnsan olmayı kazanıyor. Sirat-ı Müstakim'de yürüdükçe. Sirat-ı Müstakim Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yürüdüğü yoldur. Dost doğru yol. Allah'a giden yol. Yolu yürürken Allah'a olan aşkı, muhabbeti kazanır. İman kazanıyor yani. Allah için yaptığı her şey ona iman kazandırır. Allah'ın sevgisini kazandırır. O Allah'ı sever, Allah da O'nu sever. Evet, yolculuk sırat-ı müstakimde devam eder. Ehl-i nesirat-ı müstakim. Evet, nereye varır? Evet, sırat-ı müstakimde yürürken ilham almaya başlar. açk muhabbeti kazandığını zaten tatar. İçminan'a kadar böyle yürür. Sonra Dördüncü mertebe, mutmainne mertebesi, İyâkena abdû ve yyâkenesta'în mertebesidir. Kamil manada, yalnız sana abdoluyoruz, nimet verdiğin kullarla beraber yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istian ediyor, seni istiyoruz. Rızanı istiyoruz, dostluğunu, cemalini, seni istiyoruz. Evet, bu velayet mertebesidir. Tabii ki yolculuk devam eder. <gülüyor> Evet, bir adım daha anlattığında nereye geliyor? Maliki yevmi din. Her şeyini Allah'a teslim etmiş, teslim eder. Benim malikim sensin. Dinimin maliki sensin. Hayatımın maliki sensin. Bununla beraber kıyamet günü hesabı sana veririm ve hesabı burada veriyorum. Burada hesabını veriyor. Her şeyini Allah'a teslim ederken ederek hesabı burada vermiş olur. Artık kendine ait bir şey görmez. Bütünüyle kendisi Allah'a aittir. Allah'ın güzelliği onda tecelli ediyor. Esması tecelli ediyor. Fiilleri tecelli ediyor. Evet, artık bir adım daha attığında zatıyla sıfatıyla Allah tecelli ediyor. Bu rıza makamidir. Aynı zamanda merziye makamidir. İkisi beraber geldiği için Evet, ondan sonra hangisi geliyordu? Er Rahman Rahim, Allah'ın, Rahman ve Rahim olan Allah'ın tecellisine muhataptır. Onda tecelli ediyor. Onda saf rahmet görünür. Onu gören, ona bakan, onunla muhatap olan sadece ondan rahmet görür. O da Rabbini Rah Rahman ve Rahim olarak tanımıştır. Öyle sevmiş, öyle aşık olmuştur. Rahmetten başka bir şey göremiyor. Rahmet aşktan tecelli ediyor yalnız. Zatî tecellidir. Aşk zatî tecellidir, aşktan tecelli ediyor. Bir adım sonrasında, evet, camile mertebesi gelir ki, elhamdülillah re alemin mertebesidir. Artık bütün alemlerden Allah'a hamd ediyor. Bütün alemin Allah'a hamd ettiğine şahadet ediyor. Bütün alemlerden Allah'ın güzelliğini seyre ediyor isimlerinin tecellisini seyrediyor. Evet. Kamil olmuştur. Bu yolda sona vardığında Bismillahirrahmanirrahim gelir ki Allah ile beraber. Bismillah. Allah ile beraberdir. Allah onunla işi yapıyor. Onunla hidayeti veriyor. Onunla aşkı veriyor. Onunla muhabbeti veriyor. Onunla hikmeti veriyor. Onunla kendine çekiyor. Evet, Allah ile beraber rahmet tecelli ediyor. Rahmet ondan tecelli ediyor. Allah'ın rahmeti ondan tecelli ediyor. Bunu Ustad'ın bir yönünü anlattım. Elbette ki bunun başka yönleri de var. Başka türlü de. Anlatacağız inşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Evet. Efendim müsaadeniz olursa bir harap verebilir misiniz efendim? Buyurun. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.